Modern Sabahlar Modern Sabahlar, Modern sabahlar. kalp insanlar günaydın hepiniz. 30 Ocak 2014 Perşembe sabahında Modern Sabahlar Radyonuzda Ocak ayı devam ediyor Bitmedi sevgili dinleyiciler son gelen Verilere göre Ocak ayı birkaç Gün daha devam edecekmiş bugün 30'u, Yarın 31'i, 30 33 34'e kadar gider Bu diyorlar hiç merak etmeyin Pırıl pırıl bir gökyüzünün altında yaşıyoruz. Ne yaşıyorsak bu sabah yine. Saat 10'a kadar Moner Sabahlar radyonusu olacak. Moner Sabahlar'da da 3 kişi sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk günaydın. Hoş bulduk günaydın. Oh, mükemmel. ya. Benim mikrofonda bir sorun mu var? Yok çok Bunlar güzel. Bunlar genel konuşmalarımız sevgili dinleyiciler. Bunun ee, tercümesi günaydın. Nasılsınız? Mikrofon. Bizler iyiyiz. Sizlerin de iyi olmanızı temenni ederiz. <gülüyor> Arada sizi çok seviyoruz anlamında şey de diyebilir Fahir. Alo, alo. <gülüyor> Bu da yani size duydum ya, bu sevginin bir göstergesi. Bir bak, nişanesi nişanesi. Benim e, sesim rahatsız edici mi sizce? Senin sesin tabii edici. Diyeyim, çekileyim mi Yok. yayından yoksa böyle bu Sana şekil... bir mazlumluk vermiş Oktay ya. Bir bağlama alayım mı acaba? <gülüyor> bak mazlumlukla beraber... Oktu'nun tezenesi. Oktu'nun <gülüyor> tezenesi Oktay Demirci hakikaten güzel. güzel. Bence Çünkü tam bir güzel... erotik de bir ses. Yani şey baslar çok... Baslar, tiz, tizler tizler bas, tiz. bas olmuş Yani hem yani Ayaklar mahsun, baş başlar masum. Hem mahzun hem erotik Yani, yani masum ne ya. yüz verme yetime gibi bir adam <gülüyor> Aynen <gülüyor> Boğazım <gülüyor> ağrıdığı için gülemiyorum Ağrıyor mu hakikaten? Ne kadar ağrıyor Oktay e, Acı ve ağrıyla karışık bir Doğru ifade cevap veremiyor ki bunun Değişik hem erotik hem de hınzırlı, hınzırlık azalmış Ama erotizm ve Mahzunluk üst seviyelerde şu anda 40 mı ya kadar olur mu? Ağrıyor mu boğazın? Ağrıyor biraz ağrıyor diye cevap verseydin o zaman bambaşka bir noktaya gidecektik. Neresi seviyorum seni, sana Fahir. moral olsun diye bir bugün Ege ile beraber güzel bir moral küçük bir hediyen var. Onu en güzel şekilde değerlendir. Teşekkür ediyorum. Şimdi açıyorum. Can Uluç bana böyle öğretti çünkü. Hediyeyi şimdi açıyorum. Hemen zamanında. Aa çok teşekkür ederim Fahri. Hattay Demirci'liklerinin Bıyıklarının... <gülüyor> Ee, kıllarını hediye etmiş bana. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum Faar. Sağ ol ya. Ne gerek vardı? Pan pantol getirmiş sevgi denizci bana Faar. Bu şey mi oldu? Oktay Demirel'in eee mucizevi zayıflamasıyla beraber sana dar gelen şeyler Oktay'a mı gelme? Şey sevgi Denizci'ler Ege'nin kaşık gözü oynamaya başladı yine. <gülüyor> yani. <Efendim? gülüyor> kaşık gözü oynuyor resmen adam. Bana dar gelen şeyler değil tabii ki. Canım şu anda 3 yaşa 5'ki aynı giyiniyoruz. Aynı. Yani aynı olmuyor, ya. aynısı. Aynısı, bu pantolonun da sen de yok muydum? Aynısı, <gülüyor> aynısı, aynısı, resmen aynısı. Resmen aynısı. Hayır, kriter aynı nedir yani? Yerlere geldi. Kriter, kriter şey. bedenlerimiz bir oldu. E Senin çünkü bedenimiz aynı değil. Ben şişko muyum yani? Yo, şişko değilsin. Sen şişko görünümün altında aslında zayıfsın <gülüyor> yani. Kaşı gözü oynamaya başladı demiş Abi miydim? Ben zaten. kötü bir şey de demedim ki. iki kaşı. <gülüyor> hiç erzak yardımı olmuyor onu ben. Onu ben baştan söyleyeyim. Kaşılık yardımları Tek... Nasıl Oktay Demirci'nin bize araba paketleri var. Bu çözücü. Oktay Demirci'nin zaten bizi şu anda farkında değiliz. Ruhumuza işledi ama iki tane leblebiyle bizi her sabah maymuna çevirdiği aylardır. Dört <gülüyor> tane ceviz getiriyor. Mi? Lep mi? Ne fark eder? Sen canım? var ya. 4 yani tane ceviz 1 tane mandalina. Sizin, Bunun istihkandı anda... kes. Oktay sen sinirlenme. Am, Bunun istihkandı da kes. Amfi kullanamadığım için bağıramıyorum ama. Yani sen ka, Senin kalan sen, nankör bir adam görmedim ben Sevgili, yani. sevgili yani, ben olay yani. anlatayım 4 tane ceviz 1 tane hmm. mandalina çıkacak poşetten diye Kedi gibi bekliyoruz her sabah <gülüyor> Çünkü neden bu adam diyetini yapıyor <gülüyor> uyguluyor O ama ne yapıyor cevizi biraz bol tutuyor 2 ceviz getirmiyor da 4 ceviz getiriyor eee, Nefsimiz bak. körelsin diye Mandalinanın tamamını kendi yemiyor yarısını bize yediriyor, yarısını kendi yiyor. Her sabah poşet bekliyoruz. Valla yemin yani Ciddi söylüyorum. Dört, dört ceviz mi? Dört ceviz olur mu canım? Yani o dört ceviz bir sembol. Sekiz. Bazen de evet. içinden badem, <gülüyor> badem çıkıyor. çıkıyor. Onu şey da çok sevmiyoruz. Için. Çünkü kavrulmamış badem olunca o bizi çok fazla, Mesela fazla badem, ettirmiyor. Ertesi gün badem e, yiyeceksen ben az tutuyorum. Bazen o. de Neden? enteresan meyveler getiriyor. bu çocuklar bu çocuklar grapefruit mu portakal mı ben sen çok fazla şey yapma diye ben alıyorum oktay sen çünkü biraz o zaman düzgün anlat <gülüyor> pomelo çünkü onun adı pomelo bazen enteresan pomelo var getirdi bizi ilk kez pomeloya alıştıran adam bu ben müptelası oldum bütün malımı <gülüyor> mülkümü pomeloya yatırdım çantama, babam soğandan battı çantama ben pomelodan batacağım sevgili dinciler saat 10.05 oluyor. 10 oluyor çantama göz dikildiğini hissediyorum poşetten ne çıkacak bir bu gün oktay, cesaret, cesaret, aralarından yani. biri cesaret edip ege şey dedi Hadi yok bu ya <gülüyor> Cesareti sonucunda bu etti Hadi çıkarsana yok mu Şimdi bir bunlar şey bunlar sevgili ceviz dinleyiciler var. bademle cevizle geldiğimiz nokta Oradan bir gün hoş beş çıksa <gülüyor> neler, Yapabileceklerimizi neler düşünmek bile istemiyor işte <gülüyor> Valla yemin ediyorum bizi birer Militarist şeylere bile dönüştürebilir Gidin şurada eylem yapın Amok koşucusuna döndük <gülüyor> Leblebi gösteriyor uzaktan koşa koşa gidiyoruz Hala leblebi diyor ya O oh, sembol leblebi bir sembol Yani bu adam şey getiriyor Faiz pantol getiriyor. Erzak getiriyor. Çünkü Bir şey getiriyor. Be Bilar önce açıklamam vardı. Ben zaten ceviz ben getiriyorum. Ben neye yatırım getiriyorum, getiriyorum. Sen ne getiriyorsun muhtar? Sen ne getiriyorsun? Şöyle diyeyim Hiçbir de şey iyice yavanlık olsun. <gülüyor> Kendimi getiriyorum. Yetmez mi çocuklar? <gülüyor> evet. <gülüyor> studio <Arsız. gülüyor> excess. hakikaten stüdyo stüdyonun adını değiştireceğim ya. <gülüyor> stüdyo peksimet yavan kuru, tatsız, ekşi, nalet. Evet, Bozkır'ın tezenesi Oktay Demirci'ye verdik şu anda. Estağfurullah. Ee, tüm ilgimizi, haberleri bekliyoruz. Buyursunlar teşekkür efendim. teşekkür ediyorum. Başlayalım hemen haberleri yoksa bir toparlayalım mı? gelelim mi? Bir toparlayıp toparlayalım mı? toparlayıp, gelelim. toparlayıp gelelim. tezene toparlama Sen ister. Böyle toparlamasız tezene lezzetli tezene lezzetli teze yavaş yavaş dönüşebilir. O yüzden şöyle güzel bir şarkı şöyle güzel bir espri. Hepimiz nakettiği şey bu perşembe sabahında. Bo-bo-bo-bo Odan sabahlar. Radyo TV'sinde Moder Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Şehrimizde bugün parçalı bulutlu bir hava hakim. 7 derecelik sıcaklıklardan bahsediyorlar. Herkes kendine göre değerlendirsin hava sıcaklığını. Biz de Moder Sabahlar'da esprilerle, şakalarla karşınızdayız. Buyursunlar. Espriler, şakalar çok güzel başlayacağız. İsterseniz Oktay Bey'e dönelim diyeceğim ama o gündemle ilgili ben yeni bir sezon açıldı. Onun hemen müjdecisini ben olayım. Sezon açıldı evet. Sezon açılışı var. Buyurun. Ne sezonu, ne sezonu diyecekler? Oktay Kış sezonu derken sömestr derken herkes dağlara hastalık yurt dışına sezonu mu? hastalık sezonu da değil plajları herkese davet ediyoruz durumu olanları kıyılarımıza ya, daha, daha altın mı? sezonu başladı şimdi hani yazın altın mı? Altın sezonu yazın sahil şeritlerine gidip yüzüğümüzü kolyemizi künyemizi yeri geldiğinde düşürdüğümüzde ne oluyor onlar? E, kayboluyor sezon, Kayboluyor zannediyordu Kayır sezonu geldiğinde e, araştırmacılar tarafından Hani böyle gazetede bazen ilan buluyoruz ya işte e, dedektör falan diye kim alıyor kim alıyor bunları İşte bunları alan ev hanımları, emekli beyler, e, genç öğrenciler Yani 7'den 70'e herkes şu anda plajlarımızı doldurdu e, denize denizde altın yüzüğünü, küpesini turistler düşürüyor. Yerli turist düşürüyor, yabancı turist düşünüyor, düşürüyor. Emekliler topluyor. Emekliler topluyor ve bayağı da çıkıyormuş. E, dedektörle... bu Dedektörlerle mi? Evet vallahi arıyorlar. Çok Dedektör da güzel. Dedektör lafı beni o kadar şey yapıyor. Hırsız nereye sakın? dedektörle geliyormuş. Dedektörle geliyorlar. Dedektörle gelen hırsızlar. Ve bulgurların içini, mercimeklerin içini arıyorlarmış. Tamam, Aman geliyorlar. ev hanımları dikkat yapmayın etmeyin mutfak değil. Doğru yer mutfak değil. Ve sahilde dedektörle dolaşıyorsun. Altını buluyorsun. Şimdi bu mevsimde mi? Bu mevsim. Yavaş se yavaş. Sezon çok kısa. Sezon çok kısa. Onun şeyini söyleyeyim. Bir aylık bir sezonu var. Bu sezonda bütün sahillerimiz uzun biliyorsunuz. Yani Çünkü biliyorsun İzmir tarafları dediğimiz Ege bölgesi tamamen. Denize dik uzanan dik dağlar yüzünden için. girintili çıkıntılı bir koydan hop öbür koya geçmek. En adeta... çok Ege'de mi Antalya'da mı sahillerde mahsul toplanıyor. <Gülüyor> Vallahi en çok Antalya'da toplanıyor. Şu anda Orada Antalya turist var. çok bereketli. Bir önceki değil ondan önceki galiba turizm bakanımızın da açıklaması vardı hatırlarsınız. Rus turist biraz görgüsüz olur. Ama kimseye söylemeyin diye. Aa, Onlar evet. şimdi bol bol altın alıyorlar ve plaja da takıyorlar. Plajada ne yapsın? Otel odasında bırakır mısın sen olsan? Bırakamam. Bırakamazsın. Bir de, bir de bir bu işinde bir modası var, bir zerafeti var. Ben birinde bir hanfendi görmüştüm. Nereli olduğunu tam çıkaramıyorum ama. Yani kolları kalkmıyordu kadıncağızın. Bat, batmıştı ha. Kazın yani, da bulmuşlar yani zaten. O sezon. Yani Türkiye'den mi almış? Vallahi yani kolları bileğinden dirseğine kadar altın bilezikti. Turist değil mi? Vallahi turist. Bele bele bele bele. Bele böyle turist kollarda Pardon efendi. Dişlerinize bakabilir miyim Ama mesela? şöyle bir şey Çünkü söyleyeyim. Çünkü o altında meraklı olan ikinci durağı diş doktorları. Türkiye'mizde. E, ülkemizde bir evet. Sonra da perde. Perdenin neresinde altın kol? Perde de çok pahalı ya. Ha perde pahalı. Hırt. Oktay no, pahalı olan şeyleri söylüyor. Onlara yatırım yapıyorlar öyle Tabii ama. Tabii canım doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Marmaris tarafında ve Datça tarafında e, yüzebilir arayıcılar. Çünkü benim orada en son bir yüzük düşürmüşlüğüm var. Ben de taşta bir tane altın yüzük. Hem de baya kalınca bir altın yüzük biliyorum. E, araştırmacıları. Buradan da birer küçük boşuna başka ama yani hacimli bir yani aliyans. Tabii canım hacimli bir bugün al... Başka Gitsinler direkt Datça'da arayabilirler. Bugün... Sahibinin de biliyorum yani en... ...eğer haycı severlik yapmak istiyorlarsa... ...yıllar sonra döndürebilirler sahibi. De... Alper Bey. <gülüyor> Bunu da bir kez daha. Ben... de zaten yazar. Hanımefendinin adı yazar değil mi Alper Bey'e aitse? <gülüyor> Bulan definecinin buraya getirmesi ...rica <gülüyor> olunur. Şöyle Datça tarafında olan defineci dinleyicilerimiz için... ...şöyle bir rahatlık var. E, Kayıp benim, yüzük Datça. Benim Datça'da dediğim şey e, tamamen bana ait ama arkasında önünde hiçbir yerinde bir şey yazmadığı için. Nereden ispatlar? Rahatça, rahatça <gülüyor> kullanabilirler. <gülüyor> Yok <gülüyor> Yo, benim öyle bir beklentimi <gülüyor> getirsinler falan diye. Bulsunlar yeter. Bulsunlar. Ziyan olmasın. Tabii canım yani mesela evrene bir mesaj veriyorsun kayboluyor gidiyor ne ne kadar çok bozulursun. Ama evrene verdiğin mesaj bir yerde bir, birilerine ulaşıyorsa o senin için kafi, ne güzel. Sen aynı şekilde kaybettin. Doğada kaybolmasın, eriyip gitmesin o altın. İlla bir sahibini bulsun. Teşekkürler. Altının en güzel e, tarafı ve bizim için en önemli tesellisi bu mahsulcilerden, definicilerden e, kurtulsa bile doğada kirlilik yaratmıyor. Doğaya dönmüş oluyor. Bilakis doğanın takısı altındır. Ne kadar güzel söyledin. Ne kadar boş bir cümleyi, burgunla... <gülüyor> Şimdi yerinde kullanmanla ne kadar anlamlı hale getirdim. Türkiye İstatistik Kurumu nüfus e, verilerini i̇llere açıkladı. Göre, i̇llere göre nüfus dağılımı açıklandı mı? Yaşasın Oktay. Tabii bunun bize ne gibi bir faydası var? Onu hep beraber İstanbul'un nüfusu 300 bin artmış. Kaç olmuş e, Türkiye'nin nüfusu? 70, 70 milyon deniliyor Yok 75 milyon da geçmişti. Ben söylüyorum 77 230. Sen tam sonuç verigen. 76 500. 76-660... Cariler çıktıktan sonra... Yani evet. orada cariler var ama işte... 76-667.864 kişiyiz ülke olarak. Ha. Ve Ankara'nın nüfusu artmış. Bunların 5 tanesi, sırf 5 tanesini şeyden biliyoruz. Reza zarab'ın bakanlar kuruluyla vatandaşlığa geçirdiği şeyler. Adamlar. Onlar dahil mi? Onlar, Onlar da dahil. Onlardan bir 6 kişi, 5 kişi oradan geldi... E, evliliklerden dolayı giren bir arkadaşım var benim e, Türk vatandaşlarına yedi. Yani önemli olan çıkan olmaması. Çıkan evet tabi. Ölümlerin de engellenmesi bir de başka vatandaşlıklara geçmeler. Başka vatandaşlıklara kim geçiyor? Ah tabi bazısı biz de, işte. biz de dışarıya kız veriyoruz, şey yapıyoruz. Tabii. Damata, damat veriyoruz dışarıya kızlarımız da güzel herkes tüm dünyada bizim kızlarımız Tabii. da evlenmek istiyor mesela Reza Zararlın Reza Zarab günlerde de konu oraya geliyor ama Reza Zararlı şey oldu Türk vatandaşından geçmedi mi geçti evet birer yani birer oradan... ne oldu iç güveysi oldu biz kazanmış olduk birlik oldu. olarak bak ok da gördün mü baya kazanmış ilk başlarda konuşuluyordu miktar da şimdi o da konuşulmuyor. O da, onun da ne kadar Bizi, kazandığımız, evet. kazandığımız. Ee, Ankara'nın nüfusu ne olmuş? 50.000. 5 milyonu geçmiş. Aa, aa yok, yok canım. Abi, canım kadar ama doğru. doğru. Ne güzel ya. 5 milyonu geçmiş. 5 milyon 45 bin 83. Abi, şöyle bir şey olsa 5 milyon 40. Bir tanesi ben miyim şimdi onun? Evet, 43. Maalesef ki sensin. Sen. Ha, 5 milyon 43'ün üçü biziz işte. Düş 5 milyon 40. Beş milyon 43 değil be 45 milyon kaçtı kırk bindi. 5 milyon kırk bin seksen Ne milyon. önemi var bilmiyorum ama. Seksen üç milyon üç biziz çıkar 80 yuvarla. Rahat olsun. Herkes herkesin tek aklında tek, kalsın ya. Herkes kendisini tek tek çıkarabilir. Radyoların başında bizim yani dinleyicilerimiz. <gülüyor> Kalan 5 milyon da kim olduğunu bulacağız yani. Herkes çıkacak. Herkese bir numarator verirse. Ya ben o, o öyle bir şey yani damgalı gibi gezmeyelim de herkesin bir numarası olsun. Herkesin bir numarası daşı. O, şey. o yapıldı dediğin Nasıl? gibi. Ya teşekkür numarası mı? Baya önce yapıldı. Sen üzerine damga basmaktan vazgeçmiyorsun? Yok onun değil canım. TC kimlik numarası gibi de yani şimdi orada çözemiyorsun ya. Ama evet valla ben de anlamadım. Ankara gibi mesela orada Ankara'nın plaka kodu var ya 06 evet. işte bilmem ne bir. Mesela senin 06OD işte efendime söyleyeyim. 22.65 mesela. <gülüyor> mesela 22. Doğum yerini anlatan ve büyüdüğü yeri anlatan da biliyorsun bence. Aa o da çok güzel oluyor. <gülüyor> mesela mesela. Şey. öyle baktığın zaman. Öyle bir şey. Ha, yani... Doğum yeri değil de mesela doğum yeri belki olmasın en sevdiği yer yaşamak istediği yer <gülüyor> en son gittiği yer ondan sonra işte sevdiği bir sanatçı da olabilir sevdiği bir sanatçının kodu ve <gülüyor> onu, onun sanatçı sevdiği kodu. yer sanatçı kodu, kodu. tabi sanatçılar da kodlansın nasıl ki posta kodu var iki tane de şey rakam joker o da mesela sen ne koymak istiyorsan benimki de mesela 06EK 3593 olabilir 35 büyüdüğüm yer 93 Ankara'ya gelişim <gülüyor> anladım o zaman mesela ben şöyle koyarım 06. 06 ile başlamak zorunda mı? Yani yaşadığın yerle başlamak o zorunda mı? O şart bence de yaşadığı. Yani. Yani sen de her şeye bir... Hayır soruyorum Bunun ya. Kaidesi İntirazı var da... Ankara'nın nüfusuna. Ankaralı olduğunu nereden anlayacağım ben? 06'dan. 06 Sizlere kolaylık olsun diye Ankara'ya 06 gibi bir kod vermeyi uygun gördük. OD 42 05. Aslında o de çok gerek yok gibi geldi bana. <gülüyor> <şimdi. gülüyor> Zaten senin... Abi ya. Senin değil mi bu şey? Evet. Oktay Demirci'nin numarasını dediğince zaten OD oldu be. Şey gibi olsa anlayacağım. Ama senin TFR oldu. diyor. Hayır hayır. 06 eee M Z O O eee T S O Bak ben sana şey. Ben yazdım benimki var hazır. 06 Ne o o ne ya? Mustafa Zeki Övünç oldu. Tevfik Fahir Övünç. Yok hayır. 2 2 karakter oldu. Aa 2 karakter oldu. İsminin ikisini kullanacaksın. TF ya da FÖ Evet. İsterseniz iyice karışık olsun Roma rakamlarıyla. Daha hmm. güzel olur. Karışık hem de şık görünür. Roma rakamının bir asil görüntüsü var çünkü. Hakikaten Roma rakamı işin Devamı içine... Devamı ne sen? Harflerden sonraki devamını söylemedin Fahir. Devamı mı? Evet. M, Z, Ö, -Ö F, T. Ondan sonra... Doğum günü herhalde koyacaksınız yani. Bilmiyorum, Bilmiyorum. o senin tercihin tamamen. tercihim şey Zaten o, aşırı ısrar var benim doğum Çünkü herkes e, 25, 9, 1973 onu kesin koyuyoruz. O fix. O Var. zaman diğer tüm insanlarda ö veya s olsun. Doğum gününden önce veya sonrayı. hem rakam karışıklığı mantıklı yani. yani çok mantıklı. Bu otomatikman Fahir oyuncunun doğum gününden sonra f ö D, s. zaten sırf bu başlı başına bir insan eder. Yani bu değil kadar mi? Bu karakter. <gülüyor> çok güzelmiş. Ben mesela ilk okulum numaramı koyulmasını arz edeceğim ve talep edeceğim. Kabul edenler etmeyenler kabul, ben kabul edip, ediyorum. Ben de ettim i̇lk Oktay. İlkokul numarası 42 benim. Konya. Hem hayatın anlamı, hem Konya. Hem e, Konya. Hem hayatın anlamı Konya çıkıyor Oktay. E, yani Emil Kukulu'nun pek çok şey. Konya'daki Konya, Konya kapısını, kapısını gördünüz mü? Böyle, şehrimize kapılar yapılıyor ya bu arada. Hı, evet doğru 5 tane 5 evet, çıkışı, 5 kapı. Konya, Konya kapısı. Bil. Aa geçen göndermişti Ozan Bey'di mi? Ozan Bey göndermişti bütün hazırlıklar Nasıl tamam? Konya kapısı? Konya kapısı. Konya'ya özgü bir şeyler var mı yoksa var. bütün kapılar fix mi? Yok kapılar fix değil hangi yoldaysa. Mesela Samsun yolu var. O Samsun yoluna bir şeyler yapılacaktır. Eskişehir yoluna. Eskişehir'in sembolü ne bilmiyorum. Porsuk çayı mı? Yok çipi de. Çipi çip, de dedim de. Orada <gülüyor> mesela orada o da var. Çipi de çipi de de de şok şok şok şok. E ee, gitme onu yaptık rahatlayalım şimdi. <gülüyor> Ve İzmir kapısı olmaması. Adana kapısı var değil mi? Adana kapısı var. Sen istersen Ankara'da her yere kapı açabilirsin yeterince uğraşırsan. Adana yolu diye yol yok mu? Adana'ya nereden gidiliyor Ankara'dan? Pozantı'dan. Pozantı'dan Bozantı. gidiliyor döneceğiz sana. Pozantı bu nesiyle meşhur? Pozantı. Otobanıyla. Otobandı. Kamyon trafiğiyle. Ankara'dan Adana'ya hangi yoldan gidiliyor? Pozantı'dan işte. <gülüyor> Kapısı var mı oranın ya? Kapısı, Şeker, kapı su, kapı kıyımdan, <gülüyor> Şeker su yok. kayından gibi diyor. Şeker su. Şu hasta haliyle laf sokuyor bana. Üzül, üzülsen mi? İçten içe sevinsen mi? Çünkü biraz daha laf sokarsan canını ver. Bir <gülüyor> daha yapayım mı? Sevgi edinli işte. sen. Nereden gidiyor, gülüyor Oktay? <gülüyor> da Ay. Ay. Vallahi ülkemizde de. hakikaten ulaştırma bakanı olacak adamsın. Ya Eyle. Ankara kapıları... Ankara'dan kapı açmadınız mı ya Adana? Adana'ya? Nasıl açmazsınız? En önemli yerlerden bir tanesi Adana kapısı. Ben doğrudan Adana'ya kapı açmadım. Adam çünkü kafada şey diye kurdu. Onu güzel böyle bir Adana şiş diye düşündü. <gülüyor> kapı, çünkü kapı da sır mazurdu <gülüyor> bende ama... Neydi Adana şişlerden tak yapacaktın değil mi? İki tane dikili... Hatta aynı yoldan yürüyorsa bir taraftan Adana bir taraftan Urfa. <gülüyor> Bak ne kadar güzel. Kıyı kıyı gidersin. Yani Urfa ya da Sollarsan ösel oluyor. Sağdan gidersen adana. Aynı nergi seviyorsun. Nasıl Afyon sapağı öyle bir şey. Afyon sapanı yarım e, sucuk Antal zaten. Yani yarım sucuk mu? Altından geçiyorsun. Bir dakika. Kangal sucuğu ha, Tamam kapı yapınca tamam diktin ben de <gülüyor> göbek diye düşünüyorum da. Ya yaptığınız temel yanlış şu. Beklentinizde ondan hayak kırıklığına uğracaksınız. Bu kapıları ilk gün biz daha uzun uzun açıklamıştım hatırlıyorsanız. Evet. E, kayıtlarda var isterseniz Tabii kayıtları çıkarayım. Tabii. mi diyorsun? Normal program Hayır, normal program kayıtlarında benim ne dediğim belli. belli. İsterseniz yönetmenimizden rica edelim. Az sonra dinleyelim Evet, az sonra. Hiç böyle denilen bir programda eskiden ne kadardı oluyor bu? Oluyor mu ya? Eskiden yönetmenlerden bir sürü Yoksa şey rica. Yoksa boş değil. konuşma diye bağırılıyor mu? İş çıkardı başımıza diye şey yapıyor. Hiç Durduk kere yok. şimdi iş çıkar. Ben nereden bulayım? Tabe tabe diyor Tabii hemen o kayıtları biz yolladık çocuğu da program sonuna kadar iletişimimiz Siz devam edin sohbetin. Şöyle bir hata yapıyorlu yapılıyor. Genel beklenti de bu. Mesela hangi şehire girecek gireceksin? O kapının o şehirle ilgili bir şey, o. öyle bir şey yok. Ama yok Konya kapısında var. O yüzden. Ne var? Konya, Konya, kapısında. Konya kapısında böyle. Ee, nasıl diyeyim Konya mimarisinden e, çok hoş esintiler var. Selçuk, dediğin, Selçuklu mimarisi. O senin dediğin Arap mimarisi ve Samsun yolunda da var. İstanbul yolunda da olacak. Samsun'un da güzel şeyi var ama yani. Samsun'da da e, biliyorsunuz. de var. Samsun'da da Selçuklu esintisi var. Samsun hiç <gülüyor> i̇şte Selçukluların şeyi altına girmiş miydi? Girmiştir herhalde ya. Nereye, birilerine girdi yani en son yani herhalde değil mi? Selçuklularda da çünkü başka türlü Selçukluların esintisini açıklamamızın mümkünatı yok. Aman canım niye biz mesela hiç ee, Pakistan şeyine girmedik neyine boyun altına girmedik ama Pakistan mimarisinin pek çok örneği var, var kilim işte. desenli binalar falan filan kilim desenli havaalanı yolunu düşün ha, bir şey söyleyeceğim ki... kilim deseni Pakistan esintisi mi Pakistan mimarisinden güzel eserler mi yoksa Selçuklu mimarisi mi Hayır başka bir... <gülüyor> mimari mi? daha söyledim, bir mimariyi çünkü. daha söyle ben biliyorum. Mimariyi daha söylerim zengin dizinin <gülüyor> Yani zengin dizinin... Çünkü tabii. kilim dizinin yeni... Zaten duydum. Selçuklu'yu program programın başından beri Selçuklu mimarisi. <gülüyor> tamam Selçuklu mimarisi var. Onun dışında Pakistan mimarisi var. Mesela... Selçuklu var ya, Anadolu Selçuklu mimarisi yani. var? Anadolu Selçuklu tabii o var. Bir de Macar mimarisi var. Puşkaç döneminde çok önemli bir, <gülüyor> bir Macar mimarisi Coşlu, de... Coştu doğru. Coştu gitti yani. Cebimde ücün mimari var diye Macarların bir lafı vardır. <gülüyor> Mars'ta UFO görülmüş. <gülüyor> Mars dur bekle bu adam Mars'ta bir... UFO görülmesi kadar normal bir şey var mı dünyada ya? Ne dünyada zaten olay hiçbir şey dünyada olmadığından. Dünyada olan dünyada kalır diye Dünyaların hoş bir lafı var. <gülüyor> zaten bunların ortamı olduğunu düşünmüyor muyduk Mars'ın? Orada takılsınlar dünyaya gelince haber UFO. <gülüyor> Ufo, UFO yerinde <gülüyor> güzel. <gülüyor> çeşit çeşit söyleşiler ve değişlerle İşte <gülüyor> çıktı bu haberin <gülüyor> başında. Vallahi herkes bekliyormuş ya. Ee, bu Mars haberine gelelim. Biraz ne, senin... ne, neymiş ne nasıl UFO görülmüş. Koni şeklinde böyle bir böyle bir jingo görülmüş. Mars'ta görüntü aldıkça. Yüzeyde mi havada mı? Havada canım Havada havada. Pardon Flying O, o alet yerleri çekmiyor mu ya? O alet yerleri çekmiyor. Observer ne var Mars'ta? Observer. Curiosity. Curiosity, var. Curiosity yerde. Yani şey Tepedeki canım, Observer. 3'e 2 oranında ayarla diye programlamışlar onu. Bu havalara bakıyor. Için. Ben size söyleyeyim ya orada yatmayıp ya da ters döndü olabilir. Aha vallahi billahi pili bitti nasıl balıkların da pili bittiği zaman burada ters döner. Mesela akvaryumda balık. de Mars'a gitmişti. Mars'a giden cihazları mı sayıyoruz programımızda? Her şey Mars'a gitti hiç bir görüntü gelmedi. Her bize, topraktan Dünya olarak battık. Barımızın Her şey gibi Mars'a gömdük. Bitti. Sonra dolar niye yükseliyor? E, yükselir tabii. Evet hadi. Şey. Ne olmuş UFO? Ne, adamı boğazını adam ölecek ölecek o yüzden diyorum bir böyle bir temiz değil sen de bu adamı konuşlandır. Sevgilim nazar canlı yandığı bir ilk gerçekleşiyor. <gülüyor> Oktay demirci ama öldürmeyi sen hakikaten. Sen Sağ bize ol. lazımsın Oktay ne diyorsun ya. <gülüyor> ha, ha, ha, ha. Modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar. Unutmuşumlar efendim buyuracağız. En son Mars'ta şey gözüktü, UFO görüktü dedi. Oktay onun üstüne... Onun üstüne herkes... hiçbir şey söyleyemedik ama. Fotoğraf yani... da çıkarmadı çünkü. Belge de yok Belge ortada. Belge de yok. Nasıl bir Sesi şey Sesi kısık diye her dediğine ha ha diyoruz. Tabii abi. Dört tane abi. lemlebi alacağız diye programdan sonra. Ama Oktay çok güzel. Ama Oktay UFO göründüktü. Oktay sen her şeyin en güzelini sen görürsün zaten. Hiç verecek cevabın yok galiba bunların hepsine. Başka bir gazetede yok. Oktay'ın verdiği haberler. Sesim kısık diye nefesimle cevap veriyorum size. Çok teşekkür ederim. İtifatlarınızdan Demirci, Ben Kaşlar'la konuşurum. Oktay Demirci nefesiyle konuşur. Ege Sen de kendine bir uygun bir uzuv bul ve onunla konuş. Başınla konuş ya. Başla konuşmakta. Ba başla başla şey. konuşmakta asaletin göstergesidir Okta. Dur. Buyurun Çok efendim. Teşekkür. Japon Deniz Koruma Gücünü biliyorsunuz. <gülüyor> evet biliyorum. <gülüyor> Japon Deniz Koruma Gücü tarafından yapılan Koruma bir... Gücü ya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı. Sahil Buyurun. Güvenlik. Seyir, Higrografi ve Oşinografi Dairesi, dairesi Başkanlığı'nı başkanlığı açıkladı Japonya'dan, <gülüyor> Japonya'dan. Dedi ki e, deniz altımız vardı. O batmış. Yok dedi. <gülüyor> altımız batmış. Kaybettiler denizaltıyı. Nasıl kaybettiler ya? Denizaltını. Denizaltı. Japonların da hep başına altını. bunlar geliyor ya. Bu 2. dünya savaşında da şey vardı yani ya, adada Japon askerleri kalmış savaşın bittiğini bilmiyorlar. He. Bunun kanlık var demek ki böyle Japonlarda bir, böyle bir yani. bir şey. Biraz bir, da suyun genetli. altında bekliyor açık Erzak bekliyorlar. Biraz genetli. da şeffaf olabilir ülke. Yani bazı ülkelerin de ben başını geldi. Tabii bir şey geliyor söylemiyor da söylemiyorlar. Japonya dürüst davranıyor ve söylüyor. Yani denizaltı kaybettik diye açıklamayı kaybettik yapmışlar. Kaybettik derken işte. hani başımız sağ olsun kaybettik anlamında. İnsansız deniz, deniz anası bu. <gülüyor> Biz ona onlara deniz anası <gülüyor> Gitti deriz. buna denizaltı denir. İnsansız bir denizaltının okyanus tabanında kaybedildiğini itiraf etmiş. Okyanus tabanında kaybeder mi insan ya? Oradan yani güzel bir bak dedektörle bir şeyle bakarsın zırt diye bulursun. Bu yazdıkçılar işte. Evet, hep gidip bulmuştur onlar ben sana söyleyeyim. De Aha işte definecilere bir definecilere şey daha çok paradır. Ben size söyleyeyim yani. 5 ton abi. 5 ton hurda demir. Ton. 45 hmm. kuruşlar alsalar kilosunu. 45 of. kuruştan vallaha güzel para. Güzel bin para çarpı çok iyi. Onu en evet. çarpı 2250 lira oktay Hadi ya. Vallahi abi. Gayet güzel para. Sırf hurdası. İçinde motoru falan da çalışıyorsa ben sana toplamda 5-6 bin lira sağlarım yani öyle söyleyeyim. Çıkma koltuklar var bilmem neler var. Yalnız... Koltuk yoktur Cem. İnsansız şey. niye koltuk koyuyorsun? Gerçi bir gün insan bir, bir, bir, gelir bir, bir, bir, diye oraya bir, koymak lazım. Gelenkiden olur abi. Ya ben insansız deyince Misafir boş anlamı koydum, yani koydum. şey boş gönderiyoruz anlamında gibi hissediyorum. Ve denizin dibindeki... Ne, i̇nsanları insanları alıp geliyor mu? Yok misafir belli olmaz canım. Boş yani. Gönderiyorsun. Hay, boş gönderiyorsun dediğim mi? Tamam otomatik pilotta ama yani yeri gelirse adam da koyarız içine diye düşünürüm. Yani yarıda Japonlar bunu düşünmüş. Personel yok yani şu anda. Personel, Hazırlayalım biz personeli. personel, personel biz koyarız abi demiş. Şöyle bir gariplik var ama bu hikayede. 5 tonluk insansız bu ıı, denizaltının ...yüzeyle olan bağlantısı... Bir... Sıfır. <gülüyor> <gülüyor> ben sana söyleyeyim. Doğru söylüyor adam. Hayır işte. Öyle değil mi? Sıfır değilmiş. Bir kabloyla sağlanıyormuş. Aa. Kablo koptu o zaman. Kablo koptu. E kablo koptu mu? Uçan balon tekniğiyle mi? Ne yok? bu? Piston indi gibi bir şey. Kablo koptu ne ya? Biz burada bir haftadır mutfakta ne diyoruz Fahir'le? Sen de boş boş bakıyorsun Hı. bize. Kablo kablo kablo kablo kablo kablo kablo demiyor muyuz? Evet diyorsunuz. Ben de aranızda hani beni gönderip bir şey yapacaksınız zannediyorum. O yüzden duruyorum özellikle. Yok, hiç öyle bir şey. Kablo kablo, kablo kablo kablo diyoruz. Kablo kablo kablo diyoruz. Demiyor muyuz? Diyorsunuz. Daha diyoruz neler şüphesiz. neler diyorsunuz da. <gülüyor> Onları yayına aksettirmiyoruz. Diyor muyuz demiyor muyuz? Diyorsunuz dedim ya. <gülüyor> Adam. Biraz daha söyle bir daha söyle. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler bunlar bir haftadır mutfakta hep kablo kablo kablo kablo, kablo diyorlar. İstersen kayıtlar yönetmenimizden rica ederim rica kayıtlardan ederim. bunu kabul ettiğimi Yetiş bir daha dinlesin. <gülüyor> <Evet, gülüyor> <daha> bazı... <gülüyor> yönetmenler açıklama geldi. Bir daha söyleyebilir mi? Çok zor kayıtlara bakmak diye. Ne güzel cevap olur ya yönetmen. Bir daha söyleyin. Bir rica etti de lütfen. Yönetmenimizin rica üzerine bir kez daha tekrar. Kablo bağlantısı koptuktan sonra 9 gün boyunca deniz tabanında arama çalışması yapılmış ama Hı. maalesef o zaman bunda fırıldak da vardı arkasında fırıldak ne ya? yani kabloyla çekmiyorlardı kablo koptu bu yürüdü gitti yoksa kablo nerede koptu? fırıldak, fırıldak yuş de... fırıldak, fırıldak, fırıldak yuş moto. moto diye bir yer şey varmış zaten hocam reklama gireydik de daha çok... o kadar asla şey adam ölecek diye ben de şey yapmıyorum ben oğlum. de açıkçası çok üstüne de gitmemek lazım bir o gırıltılı sesiyle yuşi moto falan bir şeyler <gülüyor> <diyordum>. <gülüyor> canım yazık <gülüyor> aslında bir yardım çağrısıydı <gülüyor> bilemedik ya o ıı, arkasında motor var demeye getiriyor Oktay. Yani e, Ege. Pervane yani. Pervane tipi bir şey. Evet. <gülüyor> Ama insansız olduğunu. <gülüyor> evet onu demeye getiriyorum. Sen değil o be. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bütün. O zeklilleri. <gülüyor> <yani, gülüyor> Bunun bütün şekilleri... bünyesini kapladı ben Can, can çekişen abi. insanları seyretmekten zevk alanların en çok tercih ettiği program oldu. <gülüyor> Valla emin <değil> ya. <gülüyor> O, o programdan ses sıkı olanı atam diyeceğim derken. Sessiz fokulet. Sessiz benim. Kamera şakalarını böyle şey oluyor. Ya, düşen adamlara gülüyorsun. Onun gibi bir şey yazık bize ya vallahi eski. Size dedi. Buna güldüğümüz için ben de vicdanımsız diyor yani. Gülmemen lazım ama... Gülüyorsun bir ama adam, Abi Gülme abi yani bizim de başımıza gelebilir. Sonuçta <gülüyor> kış uzun, memleket şartları çetin. Yani bizim de bir <gülüyor> şey inebilir yani. O yüzden hiç şey yapmamak lazım. Gülerken ses... ses kıs kısılması mı? Ses kısılması. Bunun akıntısı mı? Şu hassizliğime en çok korktuğunuz semptomlar. Vallahi benim en korktuğum semptomlardan ilkin... Eklem, eklemlerimde böyle... <gülüyor> Eklemleri insanı böyle bir şey olur ya. Koluna dokununca böyle ağrır, her acımasın. her bir eklemin her birleşim noktan ağrır Bir o bir de geniz akıntısı. <gülüyor> <gülüyor> Pardon bu yok muydu seçenekler arasında? Geniz akıntısı nasıl ya? İnsanın İş, genzine içe genzi. İç, i̇ç akıntı. İç akıntı geriye, geriye akıntı mı? Gerisin geriye zıttına sanki şeymiş gibi. Milletin burnun fırk fırk fırk dışarı akarken bu senin genzine Genzine genzine. Ben galiba en çok şeyden korkuyorum Burun akıntısından. Çünkü burun akıntısı çevredeki insanları da senden tiksindiriyor. Vücudun ağrıyor. Her tarafından ağrıyor. Bir köşede asil bir duruş gene olabilir. Bir... Sesin kısılmış ortağ gibi. Susarsan gene seni böyle insan zannederler ama burun aktığı zaman şey kimse diyor. yaklaşmak istemiyor yanına. Tabii, İğrenç oluyor. Evet o doğru yani. Kibarca şey... mendille silmeye kalkıyorsun ama bu kağıt mendil teknolojisi o kadar buruşuk buruşuk bir şey oluyor ya kağıt mendil. Evet. Kıyamıyoruz yani bir kere silip atmak lazım Ama atmasını. daha güzel yani şey, ama sen onunla burnunu tahriş ede yapıyorsun. Tahriş, böyle cebinden çıkıyor buruşuk, kuruşuk. Ee, öyle böyle bir, bir şeyler yapıyor Safa. Buruşuk, buruşuk, dedikçe neyse kafamda dolaşan cümleyi ben attım. Ben söyleyeyim sevgi deyince bruschetta diyecekti. Değil mi? Yalan mı? Yalan söylüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Oktay Demirci de tebessümleriyle bize eşlik etti. Buyursun yeni saate hoş gelsin Oktay Demirci. Öleceksen şimdi öl yoksa... Yeni saate öl saat ya. Yeni Sa yeni Çünkü şifa mi? olsun diye yeni saati başlatıyoruz. Saat bu saatte Oktay Mucize. şifa olsun. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyotunuzsun modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler espirler şakalar ve Boskun'un tezene Oktay Demirci hoş geldiniz efendim bir kez daha stüdyomuzda tezene sesini duyayalım şimdi tezene nedir diye en güzel cevabı Oktay verecekler Oktay teşekkür ederim işte tezene işte <gülüyor> ama, Oktay ama istemiyorum işte tezene işte Oktay yok anlamadım. bir tane daha bir hece alabilir miyiz sizden D soydun lan bir hece <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> İşte Tezne işte Oktay'da. İşte Tezne işte Oktay'da. Faizan da nezih bir adam olarak. Evet. Ve şu anda e, emziren bir eşi olarak. Evet. Emziren ve, eşi. Çocuğu, erkek çocuğu biliyorsun gazlı olur. Gazlı olur. da iyi gelen şey. Rezenedir. Bozkır'ın <gülüyor> rezenesi <gülüyor> ve Bozkırın <gülüyor> tezenesi arasında. Bozkır'ın tezenesi bizim e, Bozkırın için, tezenesi inanıyorsun bir, da büyük bir şey. Estağfurullah. Benim onu, için onu, de onur. Onu kabul onur. Onu, ee, onu kabul edemem. Ama mesela istediğiniz bir şeyin tezenesi diyebilirsiniz. O ayrı. Ege sana da bir şey bulmamız lazım. Tamam, Bozkır'ın çiğdemi. Çünkü İzmir Doğru aslında. Bozkır'ın boyozu olmaz. Bozkırın... Alışveriş merkezlerinin tezdenesi ya. Alışveriş... Sen dün gittin mi alışveriş merkezine? Evet. Yine dün alışveriş merkezinde görmüşsün. Gitmedim. Yağmur gitmedi? vardıya gitmedim. Kişi yani... arkası olmamasına rağmen değiştirmedi gitmedim. Değiştirmedi mi? Büyük... Kot montunu mu diyorsun? Büyük ceketini değiştirmedin mi? Yok. Evde fişini cebine koydum. Torbaya astım bir dahaki gidişimize. Büyük mi mü giyeceksin? Hı? Büyük büyük mü giyeceksin yoksa Yok, değiştireceksin? Yok torbaya koydum. Değiştireceksin. Değiştireceğim. Değiştir Ege. Ege değiştir. Bana bozkırın bir şey olsun ya. Sana da bozkırın bir şey yakışmıyor sana ya. Sen de bozkırın... Bozkırın kaymaklısı olsun. Ha Valla var bunda kaymaklı. Sen bozkırın bir şey mi olmak istiyorsun yoksa bir şeyin Bunun güzel şarkısı da var. Ha bak güzel. Vay vay kaymaklı mısın vay vay. Vay vay kaymaklı mısın vay. Hem sağlıklı hem de mikrofonu açık. Sen zaten hastasın mikrofon da kısık. Mikrofon kısık. Sesim de kısık. O yüzden onu soracağım. Bozkır'ın bir şey ismi olmak istiyorsun? Yoksa bir şeyin tezenesi mi olmak istiyorsun? Ben mesela Ottu'nun tezenesi derse bana çok hoşuma gidiyor. Tamam çok güzel. Ben tezene değil Bozkır'ın bir şeyi olmak Zaten istiyorum. Zaten sen Bozkır'ın tezenesi olunca otomatikman Opti'nin de tezenesi olmuş oluyorsun. İşte o daha büyük bir şey. O Neşet, Neşet Ertaş'a ait bir şey. Ha öyle şey mi? O. Evet. Ha Ottu'nun tezenesi. tezenesi. O yüzden o olmaz. Kadro yok yani. Kadrosuzluktan o, Oktay tezene Demirci. Tezene kadrosu Okti'nin tezenesi Oktay Demirci. Tamam sana... tezenesi Oktay Demirci. Bak ne güzel Çok oldu. Çok güzel oldu. Çalışınca <gülüyor> oluyormuş değil İşte her şey bir dilekle başladı. Bozkır'ın bereketi olsam ben alakası yok. Bozkır'ın bir şeyi... Bozkır'ın... Ambarlı bir şey mi olsan acaba? Ambarlı mısın? Vay vay... Vay vay... ambarlı Çok güzel mısın? oturduğuna vay, göre vay. ambarlı olmam lazım. Ambarlı... Abi. Ambarlı... Ambarlı... Aslanım aslan... Türkü yakıyorum ben dikkat edersin. O... <gülüyor> Ve pek çok ambarlı diye bir şey yakılabiliyor rahat. <gülüyor> ben bir şey olmak istemiyorum ya. Genel, <gülüyor> genel tamam. E ben sana direkt olarak. ambarlısın. Hayır ya ambarlı Hangi ambarlı? Çukur ambarlı... İşte Çukur Ambarlı geliyor. He he. Anoslu kasede geçti Fahim. <gülüyor> Ama güzel oldu bak sana. Şey abi ben örnek veriyorum. Üçte birini bağırarak <gülüyor> geçiriyor zaten. Bayağı <gülüyor> da karlı bir iş ha Fahim. Hadi bir bağırıyorum. 30 dakika üzülüyor. Bağır mesela 10 dakika başta, 10 dakika ortada, 10 dakika sonda ne oldu? Kaset doldu. <gülüyor> geliyor doldu bizim Çukur Ambarlı. <gülüyor> Ne oldu? Evet. bir sessizlik oldu sanki ben uydurmuşum gibi. Ben bilgisayara döndüm. Sen bilgisayara döndün. Tek... Oktay gazetelerine gömüldü. Ben de yalnızlık ortada kaldım. Yalnızlık, kellik, kellik. Kellik, kellik. kellik, tamamen çözülüyor. Bunu geçiyorum. Ya ee... Nasıl Sür... çözülüyor canım yani Şimdi mi? bizim de şu anda öyle bir derdimiz yok üçümüzün ama e, dinleyicilerimiz arasında keri olanlar var. Biz, bizi ilgilendirmeyen şey umurumuzda değil gibi olmasın. Evet. bence çok umurumuzda Zaten şu anda kellik de kazık, beraber kazık frenle duran dinleyici kellik mi çözülmüş bir dakika diye dinleyenler var. İşte çok şey çıkıyor ya yumurta gibi. Ha yok fos çıkmıyor. Yani yumurta mı? Işte zararlı mi, sağlıklı oluyor, bir zararlı oluyor, bir, bir şey şeyle ama... yani bir umut olur ya insanlara. Bir şey, ya, bir şey insan, sürmeli ha? mi, sürmemeli? Sürmeli Amarlıymış mi? Amarlıymış, hayır. <gülüyor> Tamam o şarkıyı ben söyleyeceğim senin için. Kafaya bir şey sürmeli mi bir şey yemeli mi yoksa müdahale mi başka daha dış, uzman müdahale. Dış, dış müdahale. Müdahale. Müdahale Ep mi? kök hücresini geliştirdiklerini duyurmuş uzmanlar. Besliyor muyuz epitalyal kök hücrelerimizi Yapay yerde? Yapay kök hücreler yardımıyla ölü saç köklerini canlandırmayı başardık demişler. Ha, ha. yani bu şey saç ekmeği gibi değil. Değil. Saç kökü hücre gibi. ekmek. Hücre evet. dibine saç... şey veriyor. Dibine gübreliyor mu gibi bir şey. Yaşasanıza çok güzel diye canlı hücreler geliyor. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Gerçek hücreler geliyor. Ama çok bu Allah'a çok güzel. Bir sürü şey çözülecek şimdi var ya her şey. Yani dünyadaki çok mi? önemli soruların. Seyrek bıyık da çözülecek. Bu. Seyrek bıyık, e, seyrek bıyık da bir sorun. O yani Sıkıntı o da bileyim. bir sorun. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Vallahi seilikte suyu sorun en büyük sorunlarımızdan bir tanesi sorun İngiltere'de 2200 üzerinde bir araştırma yapılmış bir de onu verelim ver abicim çok özür dilerim 18-24 yaş arasındaki gençlerin her 9 dakika 50 saniyede bir kez telefon onu kontrol ettiği ortaya çıkmış Vallahi az Evet biraz daha fazla değil mi? Biz bu? daha çizgi bekliyoruz. 5 dakikaya falan inmesi. İngiltere'de demek ki bunlar artık ücretler mi yüksek, telefonlar mı uyduruk bilmiyorum da. Türkiye'de herhalde 3 veya 4 dakika. Yani 3-4 dakikada bir ne yapıyorsun? Bir kontrol ediyorsun, bir, bir bakan, şey yani, arayan falan falan. oldu mu? Laf sokan yoksa devam sokan ediyorsun mesela. Mı? Çevrende Yok laf sokan yoksa. Twi Twitter'da. Twitter'da. Ama, ama onda evet herkes de laf sokuyor. Birbirine o konuda laf sokmaya da bayılıyor. Telefonlara daha bağımlı olduğu e, ortaya konmuş erkeklerin Hı. kadınlara göre. Erkekler daha zor bırakıyor telefonları e, elinden ve böyle bakıyorlar. Böyle, böyle uzun uzun bakıyorlar erkekler. Süreleri verilmiş ayrıntılı olarak. Telefonda ama şu da var ya galiba. Şimdi akıllı telefonlar olmadan önce de insanlar ha bile telefonda bakıyordu. Telefonda bir Saatine baktiren, bakıyordu canım yani Saatine bakıyordu bir en şeye kötü bakıyordu Saatine bakıyordu Saatine bakıyordu Ay yine saatine mi baktın Diye kimse laf sokmuyordu Sokmuyordu Çünkü bakıyordu bir dönüyordu Tekrar yanındaki e, adamı Efendim burada da bakıyor Burada Bakman sadece saatten ki, Saatten ya, öte, öte bir sürü bakacak şey var Olsaydı o zaman Ne bileyim Cüzdanında çocuklarının resmine bakıyordu Sevdiceğinin resmine bakıyordu Efendime söyleyeyim Şimdi Bir sürü şeye bakabiliyor Bir sürü şey var Efendim çıkartıyordu, bir oyun oynuyordu, bir şey yapıyordu. Mesela benim bıraksanız şu anı ben telefonda bakacak çok şeyim var. Eminim yani. E var ama sen yayın sırasında yaptığın için ondan bizde bir sinirlenme evet. oluyor. Yoksa yayın sırasında burası. iş zamanı iş, Kimi aşk zamanı aşk. Orta yaşlı halim. Gençken okulda telefon olsaydı ben herhalde böyle Ötürürdün bir Gözün falan Tabii. olmazdı. Ya aynen öyle hele çocukluğunda düşünüyorum. Telefon yüzünden gözünü kaybeden bir adam olurum. Vallahi yayın sırasında baktığı için değil ya Son dönemde benim dikkatimi çekiyor Hele şey diye geldin ya O zaman o oh olsun dedim sana Zayıf da ama o oh olsun demem İnternet paketim bitmiş diye geldin ya Evet ondan sonra benim şarjım biter. bitmedi E biter tabi Bir buçuk haftadır tek şarjla dolaşıyorum ben Sen ne kadar çok baktığının farkında değilsin Hakikaten uzun, Sen. uzun, soluklu ve de sık bakıyorsun İkisini birleştirince sürekli bakıyorsun Sen bir konuşmanı düzelt <gülüyor> Güzel cevabı da hak etti noktayl sende. Tamam. Hak etti. Bu arada bir kutlamayı yapalım. Ha, Hemen. Hakikaten evet. Müzisyen Eda Metin Özülküçüktü. Özülkü. 98'de ne yapmıştı? Evlenmişti bugün. Evet, evlenmişti bugün. 2004'te de ikiz Bebeleri Volkan'la Baran olmuştu. Aa, 26. Yine bugün Yine bugüne, yine bugüne de. Her şeyi bugüne denk getiriyorlar. Ee, ne tesadüf ki <gülüyor> Üçüncü çocukları da bugün mü doğdu? Manidar 26. yıllarını bugün törenler eşliğinde dün kutladılar. Çok üzüldüler ve sadece... 26. yılın hiçbir espris yok. Nasıl gazeteleri çıkıyorlar? Ve 20... Geçen sene çıksalar anlayacağım 25. 25. Çünkü ne yıl? 25, sene... 25 yıl ne yıl? Gümüş. Gümüş. Gimiş, gümüş mü? Platin ne ya? Platin 100 yıl ki dünya üzerinde o platin almayı hak eden çok az, az insan var. var. 25 gümüştü değil mi? 25 gümüş, 50 altın. Bunun bronzu var mı? 10 mu? Galiba 40 galiba. galiba ya şey. Ne? Altın 40 mu acaba? Altın 40. Altın yükselmiş olabilir Yüksel. bilmiyorum şu anda. <gülüyor> Doğal diyor. Her <gülüyor> saniye oynuyor yani. Altın 40 diye biliyorum ha. Altın Elde... en son ben 91. Öyle iki adam. kat gidecek diye bir şart var mı? Valla iki kat gidecekse sıkıntı var. <gülüyor> Çünkü gümüşle altın arasında birebir bir ilişki bire bir Ne kadar bir şey yok. var onu bir söylesene Ege. Sen iktisatçısın. <gülüyor> Millet iktisatçılar çatır çatır kanallarda konuşuyor. FED 10 milyar... Şey, yüz, %10 daha mı kıstı? 10 milyar şeyini, kıstı. 10 milyar daha kıstı. Biraz daha az vereceğim. Az vereceğim. Az veren canından çok veren maldan buyursun kabul ediyoruz. Ne olacak yani? Her zaman böyle mi veriyorlar? Bana ne soruyorsun iktisatçı olarak? Çünkü ben bir soru alamadım paragrafın Gümüşle sonu. altın arasındaki... E, Alman gümüşü mü? Alman gümüşü. 18 ayar altın şey Al Alman gümüşüyle 18 ayar altın arasındaki şeyi söyle bana. 1'e 8. 1'e 8 veriyor. Yani Hı -hı. Çukurova gibi bereketli topraklar. var. Yani çeyrek gümüş olsaydı... Bir çeyrek altında sekiz gümüş alabilirdim. Mantıklı. Demin söylediğiyle tutuyor. Sadece şu anda yaptığım şey cümlelerimi soluksuz söylemek. Ve bir araya arttıran şey. Teşekkür ediyoruz Zeki vallahi Karakter kendi içinde tutarlı. Teşekkürler. Bence de çok tutarlı çok da güzel. Şimdi şöyle bakalım. Şifreler biliyorsunuz önümüzdeki günlerde biz neye katılacağız? Şifrelere katılacağız. Neredeki şifrelere? TET Talks. Semboller şifreler deyince bugün de esrarlı şifreler Geçer mi ki benim sesim ya o zaman Geçer geçer Oktay Ya da e onu bir şifreymiş gibi biz böyle bir espriye bağlarız Bu e da bir şifre deriz Şifreler bugün e ünlülerin, Ünlüler ve şifreler diye güzel bir kitap çıktı bugün ah. e Çay, süt, papatya ve senaryo 8 Ağustos 2013'te uyuşturucu Piyato var mı <gülüyor> maalesef yok <gülüyor> e, uyuşturucu operasyonunda çok sayıda ünlü gözaltına alınmıştır evet. e, Bunlar e, 23. Ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi iddianame e, ünlülerin teknik takibi takılmamak için e, bir takım uyuşturucu maddelerden bahsederken süt papatya CD film DVDs, VCDs, senaryo, çay proje, dondurma gibi şifreler kullandıkları ya ayrıca... Bunlar mi? zaten anlaşılıyor. Bari adam gibi şey yapsınlar. Bari de tersten kullanıyorlar. Çünkü bu operasyonu yürütenler gülüyordur bu. Ba ba ba, ba CD. Anlamadık <gülüyor> sen dedi. <gülüyor> Söylesin. Gibi. Oroin var mı? Kokoyun var mı? Diye konuşsunuz. İşte vallahi işte öyle diyorlar. Ama bazıları da tersten şey yapıyorlar işte. Ay bu camiye yeni giren de çay... Çay derken çay hangisiydi? Çay, çay Çay mıydı, CD miydi? Mesela hapı pah diye söylüyorlarmış. Mm, söylediğince... söyledikleri için kokeyne, niyakok. <gülüyor> Bunlar kendi halinde böyle tersin okuma böyle. Geldi bu, bu uyuşturucu etkisinde komik mi geliyor veya çok zekice mi geliyor? Niyakok diye abi. Ondan sonra sigaralı Klaregis, e, torbacıysa icap rod olarak Hepsi tersiymiş. <gülüyor> Hepsi aynı formu. Hep Nasıl aynı olabilir şey acaba Çözememiş Nasıl şey yapabiliriz. Şey yapabiliriz. İcabrod. İcabrod diyor. Çözememişler. Bu tersi şey bu. Bu icap rod. İcap rod ya ne olabilir çok ne olabilir? Aferin. Lak diye onu bir kere kağıda yazdım mı? Lak diye zaten her şeyi otomatik. Yok ya vallahi senaryo istiyorum deyince mi gerçek senaryo geliyormuş? E ee, bu arada Hakan. Valla yılın... senaryo yemin ederim <gülüyor> senaryo istiyorum ya. Tamam tamam. Böyle tam böyle ya. şeyler var. Neyse. Elimde pek çok senaryo var ya. oyuncu yani kafam çok güzel mi demek istiyor? Yani evet, dolayısıyla. Bir sürü yok. senaryo yani, çalışmam var diye de üreticiye girer. Yani senaryo çalışmam var falanlar filanlar. Ee, bunlar kabul edildi önümüzdeki günlerde. <gülüyor> göreceğiz. Yani çok sayıda isim var. Onları da zikretmeyelim boş yere mahkemesi hı hı. olmadan. Çünkü ülkemiz e, yargı konusunda biraz hassas bir dönemden geçtiği için e, isim zikretmeyelim. Çok garip bir şey ya. Ünlülerin, ünlülerin böyle ünlüler şeyleri, ve daha o neler. O biraz ibret olsun diye canım. Yani Türkiye'de bütün uyuşturucu camia kullanmıyor da işte Hasan Hüseyin Ahmet Mehmet falan filan bunlar şey olmaz gazeteler çıkmaz ünlüler magazin haberi olarak biraz ibret vesikası olur diye herhalde yapıyorlar ama işte orada çok garip bir şey var yani o, onun nasıl verildiğine göre şey de olabilir yani itibarlarını de, sıfırlayacağız şeklinde veriliyor tabi bir taraftan da ibret bir yorumda şey yani özendirme durumu da olabilir yani o şekilde verilmesinin bir taraftan Ünlüler böyle yapıyorsa ha, biz de yapalım ha, biz diye. Biz de yapalım. Yani. Evet yani öyle bir şey. O bir Mesela bazıları bir şey. biz bunu yapmadığımız için ünlü olamıyoruz diye düşünüyor olabilirler. <gülüyor> i̇şte, hiç doğru. alakası yok. Mesela Ege'nin Ege aklından geçti şimdi. <gülüyor> Acaba şey olsa ben de ünlü olur muyum diye. O, ben haberlerde bir de bu var bunların arasında diye çıkar. <gülüyor> bir de bu <gülüyor> Çeşitli ünlü oyuncular bir de bu yakalandı diye. UNESCO'nun <gülüyor> somut olmayan kültürel miras listesine giren Türk kahvesi. Somut nasıl somut değil kaç parayı aldınız en son Neyi Somut bir şeye mi veriyorsun poşet poşet değil mi somut Efendim 100 somut gramlık olmayan... 250 gramlık 500 gramlık poşetler halinde Somut olmayan kültürel miras. değil bir şey var Somut ya. olmayan kültürel miras laflardır Mesela stoklu çalışıyorum mesela hayal gücünüzde Sınırlı bunlar kültürel Yani bir lafa bakarım bir şey. laf mı diye bir Hı. adama bakarım Kahve kahve nasıl somut Kahvenin kokusu belki şeydir Kimin ama kimin kahvesi Dibek kahvesi İşte kimin kahvesi? Yok öyle bir genel efendim. Doğru, doğru ee, abi doğru. O yüzden... Yunan gibi... kahvesi Grek kafeden sonra bugün Türk kahvesi de hak ettiği itibarı gördü mü Oktay? Beş ay süreyle dünyanın değişik yerlerinde sergilenecekmiş Türk kahvesi. Türk kahvesi. Bakın bunun adı Türk kahvesi böyle bazı yerlerde Yunan kahvesi diye geçer alakası yoktur. Valla biz Paris'teyken Paris'te Türk haftası vardı. He. beleşe Türk kahvesi içeceğim diye kaç Fransız'ı sen nehrine döktüğümü bilmiyorum ben. Orada bir tane güzel şey kurmuşlardı stand. Millet kuyruk olmuştu. Anam Türk kahvesi diye bir de daha doğrusu Türk kahvesi içmediğim şey değil de He. beleş olunca bir de yurt dışında gözüm, gözüm olunca, gözüm ben bunu biliyorum ki zaten nasıl adabı inan diye. Öyle için <gülüyor> bir dakika falan diyerek Hakikaten çok güzel bir şey. Sen Kip o kalırsın. zaman e, en son Paris'e gittiği zaman sadece tek bir yerde geçirdin vaktini. 4-5 gün <gülüyor> <5 gülüyor> kalmıştınız. Acaba afyonumuzun değerleri olan e, sucuk... Kayseri'imizin değeri olan pastırma ne zaman dağıtılacak diye sormuştum. Çünkü insan Fransa'ya gidince özlüyor. Özlüyor. Memleket hasretiyle. Bu adam zaten gitse memleket hasretiyle geri döndü. Öyle dönmüş. Yanıyordu evet. tabii. Bir de kilo artık. almış olarak Daha döndü. Süleymanoğlu gibi döndüğünü ben hatırlıyorum. Gelir gelmez. Hemen. Öyle öpmüştü. O, halbuki yani, yerde bir tane leblebi tanesi vardı. Abi, Onu şey almak için bu böyle yerde. <gülüyor> Kimse çakmasın <gülüyor> diye böyle. Onu ben Çünkü midesini suyunu alırdı. Çünkü uçakta kahve kahve kahve mide şey olmuş. Şöyle sorayım Bilmiyorum o zaman diyeyim. size Buyurun. reklama girmeden önce. Dün, dün benim midem bana bir küfür etti. Bir Niye? küfür etti. Yani yani çok, daha doğrusu bela okudu benim midem. Şey, Allah seni belanı versin. Ha. yediğin içtiğin şeylere bak ya. Sen şey, nasıl rezil bir adamsın. Denemelerden mi? Allah belanı vermesin senin diye. Ne? Denemelerden, denemelerden mi? Denemelerden Benim de gözlerim doğalttı. Denemelerden sonra akşam tüm kompili hamur yedim ya. Ve çeşit çeşit hamur yedim ya. Ve de bunlar yani... Zevk vermedi. Yani hamur yemin ediyorum bütün yaşam enerjimi aldı, aldı, beni yerden yere çaldı, midemi yaktı, yaktı, yaktı. Vay. Benim de gözlerim bana dua okudu. Hiç harama bakmadım diye. <gülüyor> Kulaklarım dua okudu. Hiç kötü söz duymadın diye. Ağzım haram lokma yemedim diye dualar okudum. O dedi. zaman çamberi bak kapat. Bütün, bütün <gülüyor> adeta sana... Evet. <gülüyor> yani bu. çok miden şey yapmış ama... <gülüyor> bıyıkların senin için duvarca <gülüyor> çok yakışmış beğendiniz yüzünce... mi? bir dakika hakikaten bıyıkların beğendiniz hiçbir şey dememiş olmamız sana çok yakıştığını gösteriyor yani evet. nasıl kafana çok saç yakıştı. takmışsın bugün demiyorsak hayır, bıyığında canım. hayır saçlarını mı kestirdin sen bugün falan diye çok dersiniz de bıyık mı bıraktın bugün sen diye hiçbir cümle duymayınca acaba dedim çünkü bıyık bırakmanın şeyini öğrendim ee... <gülüyor> diğer tarafları kesiyorsun <gülüyor> diğer diğer taraf... o bölgeyi bırakıyorsun evet değil makine değil jiletle Jiletle evet yanlış duymadınız. Jiletle sakallarımı Allah kestiğim Allah. zaman yanlış o kadar duydum? güzel oluyor ki. Boğazım şey olduğu için acaba yanlış mı duydum? Bir sorayım bakayım. Son Hayır. bir yılın... Yanlış mı duydum acaba? Ben normalde makineyle diğer yerlere pis sakallı ve bıyıklı geziyordum. Halbisi, modeli. Halbuki halbuki... Neyle gezmem gerekiyormuş? Cillop bıyık dediğimiz her taraf cillop. Sadece bıyık nahiyesinde bıyıklar kaldığında... Oktay Bey buyurun sorunuzu alayım ben. Bir şey sormak istiyorum. Sorun lütfen. Şimdi bize e, geçen de sen böyle geldin. Böyle ama o Niye zaman kirli yerde... sakalla geldim. Ben bir şey sorabilir <gülüyor> miyim? Buyurun sorunuzu böldüm özür dilerim. Ben, geçen de 3 gün önce de sen böyle geldin. 3 günde dediğiniz metafor yapıyorsunuz. <gülüyor> bir şey Tamam ben bozukluğu üzerine şey buyurun, buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi sen de 3-5 gün önce böyle geldin. Bir süre önce diyelim ona. Ben bir durulacağım. Radyolarını yeni açanlara bir şey yapacağım şu anda. Tamamen <gülüyor> <gülüyor> temelsiz bir fahir övüncü karşısında ses gücü olmayan bir adamın haklı <gülüyor> <gülüyor> mücadelesini bastırılması. Hiçbir temelin olmayan fahir sadece sesinin gür çıkmasıyla bastırıyor ve bunu Üzgün bir şekilde izliyoruz. Buyurun. Ondan bir şey soruyordum. <gülüyor> bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> buyurun sorun. Buyurun. İsterseniz direk siz sorun. Kendinize. <gülüyor> Ama sorun, benim sorun. soracağım bir şey şu. Evet, bıyık bir bırakmıştım bıyık, bir süre önce. Bıyıkla gelmişsiniz evet. sabahtan. İşte biz burada çeşitli yorumlar yaptık falan. Sonra öğlen tekrar buluştuğumuzda o bıyık yoktu. Çünkü ben... Ve <gülüyor> henüz sorun bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> soru sormadınız. Sormadım çünkü sorum iki parçalama oluşuyor. Birincisi cümle, ikincisi soru. Evet. Ee, ondan sonra kimse de sorgulamadı. Ne Ege sorguladın ne ben sorguladım. Evet. Ne oldu ya niye kesti falan filan. Konu öyle kapandı. Acaba bu sefer de öyle olur mu? <gülüyor> Teşekkürler. Çok yerinde bir soru. Ondan ama. şu anda görmezlikten geliyoruz aslında. Eğer ölen öyle öyle olacaksa şu, an şu anda bir şey alıştırıyorum. Bir şeye alıştırıyorum. Artık şaşırma. o benden çıkıyor. Yani benim bıyıklarım sizin bıyıklarınız oluyor. Toplumun bıyıkları oluyor. <gülüyor> Bugün dinleyicilerimiz de bıyıklı, bıyıksız, kadın, erkek, çoluk çocuk hepsi bıyıklı oldular. Çünkü ne oldular? Onu kabul edenler, benimseyenler artık kendi bıyıkları gibi gördüler. Ama ben ne yapıyorum? Sorumsuzca gidiyorum öyle arasında. Bu bana yakışmadı deyip kimseye sormadan kimseden izin istemeden orada 5 yaşındaki çocuğun Sandık karar 35 diyorsunuz. yaşındaki hanımefendinin e, oradaki arka tarafta duran e, beyefendi, o beyefendinin ama şöyle bir var. durum var Evet. yani e, sen böyle sorumsuzca kimseye sormadan bıyıklarını kestiğinde bizim sadece bıyığımızı kesmiş oluyorsun yarın bunu öbür gün kesilen... biz bunu tepki gösterdiğimizde ee, kolunu kesmiş oluruz. Unutmayın ki kesilen bıyık daha gül çıkar. Ama ama kol çıkmaz tekrar. Kol kırılır Vay. yani içinde kalır. Bağırsana bu bağır arkadaşım. Buna bağıracağım ben buna şiddet göstereceğim. Kusura bakmasın kimse ben şiddet göstereceğim. Ben anladım dediğinizi ve anladım size hak mı? veriyorum. Kesecek misin yani öğlen? Elbette ki bir gün kesilecek bıyıklar ama bu bu öğlen mi? Ya bir öğlen kadar, kesilecek ama olmayacak. hangi öğlen? Onu da reklamlardan söyle. Dur ya dur reklama girme lan. Ne <gülüyor> ne mücadele. Bu adamın bu güzel sesi varken şöyle bir reklam anonsu. Evet, evet ya Oktay hadi. Şimdi abi, de biraz. Bana ya Oktay. Ya, yapma. Yaptırmayın abi vallahi hadi yap. hadi. Sensiz reklam anonsu çok kötü. sesini. Dedi, dedi. Onun gibi. Biraz da para kazanırız para... tamam. Şimdi de biraz para hadi. Onun hadi. Sevgili dinler. Benim <gülüyor> güldük eğlendik espriler yaptık şakalar yaptık az sonra tekrar burada olacağız ne açıklayacaktın sen az sonra Fahir ben bir şey açıklamayacağım şimdi para kazanmadan ha ben biraz şey açıklayacağım bu ilk kesme zamanı he bu kesme zamanını açıklayacak Fahir üç ama o zamandan önce şimdi biraz para kazanma zamanı Modern sabahlar moder sabahlar Modern sabahlar <Gülüyor> Radio burası Modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler buyursunlar işte evet. biz evet. Merci Merci. Nerede o aynısını yaptığımız günler? günler tabii artık artık mercy, onlar geçmişte kaldı. Mercy, önümüze bakacağız. Mercy. Sen kendini yorma, yıpratma. Yani. Kurban olurum Hiç. ben sana. Çok teşekkür Kurban ederim. Kurban olurum Aynen. yapma. Şef ah kuzum var. benim. Ah ben bir tanem. Şef ben Katisay'da de çok azdım. Ne oldu hemen ya? Ben ben de bir kişiye yetecek kadar şefkat var. Maalesef onu da bugün sahibi belli. Ne Çok teşekkür ederim Fire. Teşekkürler. 10. yıl teneke, 25. yıl gümüş, 50. yıl altın, 55. yıl zümrüt, 60. yıl elmas yıl dönümüdür. Teşekkürler. <gülüyor> Ve res Aa, biz o zaman tenekeyi kutluyoruz bu sene. Teneke teneke. 10. yıl mı? 10 yıl oldu mu böyle? 10 yıl. 10 Di, koca dile, yıl. Dile kolay. 10 <gülüyor> yıl boyunca o kadın sana dayandı, direndi. Cefanı çekti. Cefanı çekti, sefanı sürdü, yeri geldi. <gülüyor> Çünkü cefa çekmeden sefa sürmek Demek, mümkün evet. değil. Mümkün. Ama Ege'nin cefası çekildi mi, sefası da bir sürülür ki hem de nasıl. Zeynep Hanım'a teşekkür ederim. Şöyle Sağ diyorum Zeynep Hanım, 60 yılın üzerinde yani elmas... Yok. Yıl dönümünün üzerindeki ne de üzüldük görenlere mi? de Elizabeth e, 2. Elizabeth nişan takıyormuş diye. A, ciddi de. misin? Öyle, o da kendine yakın ne kadar İngilizlere şey var. mi Türklere de Her takıyor. türlü dünya. Ben onu zorlarım vallahi. Öyle bir hakkım varsa kuvvet adam olurum İşte yani. işte 2. Elizabeth de zorlar bence. 2. Elizabeth galiba hepimizi gömecek ya. Gömecek Bunu ya. artık kabul edin yani. Ben kabul edirim. 1. Elizabeth'e geleceğiz. El yani. Ömrüm olursa 2. Elizabeth'in elinden alacağım o şeyi. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Nişanı. İnşallah Ege'ciğim. İnşallah Oktaycım senin de niyet Doktoru İnşallah. Mi? Ben de böyle günleri görürüm. Gördükçe de mutlu olur. Mutlu oldukça da yani ne yapalım mutluluk paylaşıldıkça güzel değil mi? Yalnız 10. yılda keşke hiçbir şey vermeselermiş ya. Teneke zaten teneke biraz öyle. Espiri mi acaba yoksa gerçekten Hakaret ya? gibi yani. Bronz falan olsaydı teneke Evet valla teneke. Veya Bu kumaş çünkü... ola gabardin mesela illa bir i̇şte metal şey artık gerek. o kadar da değerli mi yani? Ben şey de anlamıyorum ne böyle yarışmalarda mi? bronz, gümüş, altın. Ya arkadaş birine 24 ayar ver, birine biraz daha düşük ayar ver. Birine de başka bir şey ver. Ya da hepsi Hayır, altın olsun. Bunu... Çeyrek, yarım, güm, tam tak. Bronz dediğin şey binlerce yıl önce bronz çağı bitti i̇şte yani. İşte yani bitti o mevzu Doğru, bitti altın, yani. Altın, gümüş tamam çok güzel. Bronze Gümüşü kullanan yok artık. Hediye yani, çeki verilebilir. 14 ayarlık altın vereceklerine çok özür dilerim. Yani Çeyrek bronz verilir. versinler daha Çeyrek iyi. Çeyrek altın, yarım altın, tam altın. Bakır Çünkü, bir şey verebilirler. Onların arasındaki fark da çok şey. Bakır yani. ver, zaten... Edik verilebilir. Bakır, vortex zaten herkesin altına Tabii otomatik... O falan. sabit zaten. Sabit abi o yani. Vortex e bir de o bozdurulmuyor geldi. ya. Ne bozdurulmuyor? O altın madalyalar falan. Evet. Evet. Oradan da zararım var Oradan kuşlar. da zararı var. var yani ya, küçük altın koysan diğerleriyle karışır. Küçük altın taksın. Altın yani olur. o altın kadar altın kullan, üstüne bas. Ya da yani i̇yi madalyaların ya da basın, madalyaların yani. da yarımı çeyreği tamı olsun. Yani mesela aynı büyüklükte yapıyorlar. Ya niye aynı büyüklükte yapıyorlar? Altın madalye O da birinci olarak. olsa olsaydı. Ya zaten kimin birinci oldu madalyasına bak anla. Doğru. Doğru ya. 3. olmuş gene aynı büyüklükte şey takıyor. Niye aynı büyüklükte takıyorsun ya? Düdük gibi görünüyor. Aynı, aynı şey. Al fındık kadar takarım. Onun da maddi değeri var. Bozduruyorsan bozdur. Keşke Manevi be... değeri varsa onu da yap. Keşke benim de sesim böyle çıksaydı. İstediğim her <gülüyor> şey, <gülüyor> şey seninle. sana sanki de. şey yapıyormuşum gibi. <gülüyor> Günde iki tane sinirlenme hakkı var. Vallahi sana nazire yapıyormuşum gibi ben dedi. De, ben de, ben de, şey de şey böyle abandıkça abanıyorum. Abandıkça abanıyorum. İnsanın bağıra ne kadar büyük bir özgürlük. <gülüyor> Vallahi ya işte. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bunlar son dakikalar. Ee, bu Ve son dakikaları da Oktay çıkaramadı. Son maalesef. Çıkaramadı. Yani biz de, de, de direndik. E, hatta demin Demin Cenek e, <gülüyor> Kötüleşti biraz. Ben ona her türlü gerekli ilk Yardımı yaptım. İlk tedavilerini gerçekleştirdim ama Kurtaramadık. Onu uğurladık. Onu uğurladık ama tabii ki Hayat devam ediyor Geldim geldim yok yok ee, Bakın kurtardık Kayıtlardan Çaklaşık. bir robot <gülüyor> yarattık Evet kayıtlardan sanki hiç olmamış gibi Bu da elimizden gelen son çaba Hani sizi de üzmek istemiyoruz Mutfaktan, mutfaktan izip bir sohbet vardı mutlaktan dizi sohbet var. Dizi sohbetlerine katıldım Gelmediniz. Dizi sohbetler. Bir hem yüzü... sesi çıkmıyor hem de hiçbir sohbetten de geri durdurmuyor. ya. vallahi İnsan bu bir susar, tuttu. Ha susar nefesini yayına saklar Hiç. Abicim siz ilgilenmiyorsunuz. Matchizir diyorum ben başyıldan beri. Biraz Matchizir izleyin, konuşalım falan filan. Hiç. Kişi konuşmalar. Metc Oktay Demirciyi dik konuştuk ya. ya. Kimle? Ben kafasında ra bir takım insanlar yarattı yani yüksek bu. ateşle berz, berz, beraber yüksek ateş. sonra yarattığı ya. insanlar kendi de inanmaya başladı lanet olsun senin kafanda yaratılan insanlara ne diyeyim ben sana? Lütfen yani. Hayır. Genç Şimdi kapatıyoruz. Madem kapatıyoruz. Bir bilimsel bir gelişmeyle artık kapatalım. Ee, herkesin de bunu duymaya, bunu bilmeye hakkı Şu var diye düşünüyorum. yanlış anlamı olabilir. Onu da düzelteyim. Bilimsel bir gelişme. Bizim de her konuşulan şey bilimsel. Tabii ki. Önce bilim diye biz zaten yola çıktık. İlim, ee, bilim, irfan. İrfan. Bu. Üçümüzü Üçü. takma isimleri. Yani, i̇rfan benim. Bunun adı ilim. Bunun adı bilim. Benim a bana da irfan diye Evet. E, İngiliz uzmanlar e, bugüne kadar bir sürü kitap okudunuz değil mi çocuklar? İncesinden kalınına, Jin Ali'sinden, evet. Dostoyevski'sine kadar efendime söyleyelim çeşit çeşit kitap. Montaigne'den denemeler, fantastik bir takım <gülüyor> şeyler. <gülüyor> Sophie'nin dünyası. Popo, e efendim, evet, evet birleşmeler. <gülüyor> Sophie'nin dünyası <gülüyor> ve e, Mart'ı tabii ki vazgeçilmez kitaplarımızdan sadece birkaç cilt. Hemingway'den romanlar, <gülüyor> Efendim Steinbeck'ten daha neler neler, daha neler neler. Ancak ne oldu bu kitaplara kimisine kendimizi verebildik, kimisine veremedik. Bazılarını hiç anlamadık. Bazılarını hiç anlamadık, defalarca okumaya çalıştık, gene anlamadık. Dedik ki, demek ki bizdeymiş hata dedik. <gülüyor> Herhalde. Herhalde dedik, bizden kaynaklı dedik. Ama ne oldu, zaman gelişti, teknoloji gelişti, Hatta bilim, ilim, oldu. irfan devreye girdi... Ve o kitapları gerçekten anlayabilecek kapasiteye bugün sokaktan geçen herhangi bir kişi 5 yaşında bir çocuk 35 yaşında bir kadın ve arkada duran bıyıklı beyefendi. Evet sizler de okuduğunuz kitapları Artık anlayabileceksiniz. anlayabileceksiniz. Nasıl dediğinizi duyar gibiyim işte bu mucize ürünümüz sayesinde İngiliz uzmanlarımız bir yelek tipi <gülüyor> <gülüyor> güzel bir şey ürettiler. Kitap okurken öncelikle bunu giyiyorsunuz. Kitap ne okuyorsun? Oktay'a dönmek istiyorum. Kusura bakmayın. Oktay ne okuyorsun? Şu anda mı? Hayır. Genel kitap o anlamında. <gülüyor> kitap genel anlamında mı? 5N1 kim? Çok net. 5N1 ne, kim mi? Evet. <gülüyor> Başladım, dün başladım. Dün başladın okumaya. Heal olsun. Şimdi yeleksiz dün... okuyor, hiç yeleksiz, bir şey anlamıyor. Hiç şey Ama yeleksiz okuyanlar nasıl bir, bir hani? Sen de yarattığı duygular ne? Anlamıyorsundur büyük ihtimalle i̇şte senin. Tabu <gülüyor> en güzel tarafı hiç konuşmaya gerek yok. Evet, yani hayır, hiç. Ama anlamıyor. Yani. Nasıl duygular yaratıyor sende? de? Heyecanlanıyor musun? Okuyorum mesela. Bazen tekrar iki sayfa önceye dönüp tekrar okuyorum. Olmaz, olmaz. Yeleksiz ne yapacaksın? Bu, bu ürünümüz sayesinde yeleğini giyeceksin. Güzelce <gülüyor> yedikten sonra okumaya Kitap böyle sana. Böyle hırka tipi bir şey mi? Böyle desenli falan bir yün yelek desenli mi? Desenli modellerimiz Yoksa... de var. Desen... Kurşun geçirmez böyle teknolojik Hayır, bir o... yelek mi? Kurşun geçirmez yelek değil. O zaten kurşun geçirmez. O zaten örnek olarak söyledim. Ya örnek olarak. Kurşun geçirmeyen bilgi de geçirmez. İrfan da geçirmez. İlim de geçirmez. O üçlüye aman dikkat. Ne yapacaksınız? Bunu yelek tipi bir şey. Desenli ürünlerimiz var. Çeşit çeşit pastel tonlarda. Her kıyafetinizde rahatça giyebileceğiniz... E, daha Oktay, ama benim bildiğim okta hipster olduğu için daha canlı tonlar <gülüyor> tercih edecek, giyemeyecek mi bu adam gerek <gülüyor> Tabii ki giyebilecek, onun için de. Çünkü içinde... pastel ton. <gülüyor> <gülüyor> canlı tonlarınız var mı? Ben şey, Oktay Bir iki tane çıkmıyordu. canlı <gülüyor> tonumuz var, canlı tonumuz var. mı yani üstüne çalışıyoruz? Bunun canlı tonu var mı arkadaşlar? modellerimizde var, tamam. e, latex ürünlerimizde de en yakın zamanda. Gerçekleri var mı efendim? Gerçek Gerçekleri kullanmıyoruz efendim. <gülüyor> Gerçekleri kullanmıyoruz. Şimdi ürünümüz ne yapıyor? Korkuyorsun. Evet. Ne yapıyor? Seni kasıyor, sıkıyor. Adeta vücudunu cendereye alıyor. Kalbini cendereye alıyor. Ne oluyor? Cendereye alınmış kalp. Cender cender diye Bak, atmaya başlıyor. Cendereye alınmış kalp gibi. Daha sık atıyor. Daha sık atıyor. Daha korkuyorsun. Bırakıyor. Seni ferahlatıyor. Kuş gibi hafif hissettiriyor. Kitaptaki duygular yapıyor bunu. Evet. Çünkü kitap ne yapıyor? Bağlı. Yeleğe bağlı. Oradaki hissiyatı aynen sana ne yapıyor? Aksettiriyor. Baktı bu şu korkutacak seni. Veriyor titreşimi. Veriyor coşkuyu. Sayfadan anlıyor ne olduğunu. Sayfadan anlıyor ne olduğunu. 42. sayfaya geçtiğinde USB kablosuyla yeleğe mesajı gözleriyor. Yani şey yapıyor anlıyor. Yelek de okuyor. Yelek de okuyor. Mesela. Yelek senden benden çok okuyor. Gri'nin 50 tonunu okuyorsun. Hı -hı. Ne yapacaksın? Hı -hı. aynısı İlk tonlarda normal. ilk tonlarda o. No. Sonra bakıyor yelek. 35'ten 36'dan sonra. Hafiften ensene üflemeye başlıyor. <Gülüyor> Yelek üflüyor böyle. Fiftinin 50, 50 tonu. Fiftinin 50, 50 tonu dedi. Fifti <gülüyor> Bey'in 50 tonu. Fifti <gülüyor> <gülüyor> Bey'in 50 tonu. O da var. <gülüyor> sevgili Fifti geliyor. <gülüyor> Yarın sabah haftanın son iş günü sevgili dinleyiciler. Buradan uyandıralım sizi. Güzel bir perşembe diliyoruz hepinize. David kitle beden diyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor> Yeah. <laughs>